Ekonomi Ekoloji Ekonomi Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar Günaydın Şimdi bu hafta 16 Ekim, bu hafta başında 16 Ekim Dünya Gıda Günü'ydü değil mi? Doğru söylüyorum ee, ve bununla ilgili olarak e, geçen hafta e, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, hem iklim değişikliği, hem de tarım ve e, doğa ilişkisini, e, ortaya koyan e, iklim değişikliğinin bundan sonra hem e, tarımsal alanlarda hem de ona e, bağlantılı olarak e, gıda konusuyla ilgili etkilerini analiz eden bir buçuk yıllık bir çalışma ortaya koydu. Çalışmayı e, Profesör Doktor e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Miktat Kadıoğlu ve ekibi hazırladı. E, şimdi ben delinde fazla... yazdı artık <gülüyor> gerçekte. E, gerçekten çok güzel hani e, meselenin Raporun özünü de anlatan e, bir şey oldu Gerçi bizim e, gündemimiz çok karışık olduğu için bu meseleler hep e, çok ikinci üçüncü planda kalıyor Evet e, Ama e, biz de Miklat Kadeoğlu'ndan e, rica ettik O da şu anda zaten yayınımıza katılıyor, katılıyor. Bu rapor çünkü çok önemli Çok önemli e, evet. Geleceğe dair ve yakın geleceğe dair çok önemli uyarılar içeriyor e, Hoş geldiniz programa Miklat Bey Hoş bulduk sağ olun Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, biz o gün e, sizin sunumunuzla e, raporun e, detaylarını dinledik. Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik başlıklı bir rapor. Bir buçuk yıllık bir emeğin ürünü. Evet. E, temel tespitleriniz nedir? Ee, yani tabii bunun aslında e, sanayi kesiminden e, bu talebin gelmiş olması ve iklim değişikliğiyle gıda ilişkisi üzerine e, Türkiye'deki gıda sanayisinin de e, daha fazla kafa e, yoruyor olması, bu işe zaman ayırıyor olması da çok önemli. E, evet. Sizin çalışmanızda gayet özgün e, bir e, çalışma olarak e, ortaya çıktı. Hemen isterseniz temel tespitlerinizle e, bu raporda en e, çok dikkat ...çekmek istediğiniz noktalar nedir? Bunlarla başlayalım. Yani <gülüyor> tabii çok... <gülüyor> ...zor olacak özetlemek... <gülüyor> evet. Ama ...yani bir kere sıcaklıklar artıyor. Bu kesin. Evet. Yani, tam bunu biliyorduk. Ee, bununla beraber meteorolojik afetler artıyor. Dolu gibi. Hı hı. Ee, bunu da iklimle... ...yani tarımla ilgili çok yakınla ilişkili bir olay. Bu bütün bunlar artarken... ...yağışımız azalıyor. Bütün bu üç parametre... Tarım için çok sıkıntılı bir durum. Yani bir, biraz tarım... detay verebilir misiniz e, Miktat Hoca? E, mesela 2100 yılına kadar yaz aylarında 4 ila 7 derecelik evet. bir artıştan bahsediyor. Bu gerçekten hani bir derecenin üzerine bile müthiş tartışmalar Hı -hı. oluyor. Yani bu, bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Yani genellikle Akdeniz bölgesinde sıcaklık artışı çok daha yüksek, yüksek Hı -hı. gözüküyor. Ki zaten biliyorsunuz en sıcak kurak bölgelerimiz de orası. Yani bu 2000'li 40'lardan sonra ellilere geçtikten sonra daha net oluyor bu sıcaklık artışı. Bu 4 ila bazı yerler 7 derece yani özellikle İç Anadolu Ege Akdeniz'de 7 dereceye kadar çıkıyor bu. E bu da tabii çok büyük bir rakam dediğiniz gibi. Yani biz 1-2 derece, 2 derece bile çok büyük bir rakam. Evet. Ki eskiden bu sıcaklık artışları 1 derece sıcaklık artışı 150 bin yılda oluyordu. Hı -hı. Yani buzul çağlarında çıkıp da sıcak evlere gidip çıkma olayı. 150 bin yıllık süreçlerde bir derecelik bir artış da gerçekleşiyordu. Şimdi ise 150 yılda zaten bir derece ısındık. Önümüzdeki işte kaç yıl kaldı işte 50-60 yılda da yine bu 4 dereceye geçen artışlar çok yüksek. Bu Güneydoğu, Egeve Akdeniz bölgeleri özellikle en sıcak olacak bölgelerimiz. Yani güneyimizden o itibaren kuzeye doğru bir ısınma hı hı. olacak. Yani bu giderek artan, e, azalan şekilde ama en yüksek güneyde olacak. Zaten İklim değişikliğinde bizim hep söylediğimiz şey güneyki ülkelere benzer. Yani güney, hava şartları kuzeye doğru gelecek. Bu da tabii bitkiyi, hayvanları, her şeyi de aynı şekilde beraberinde taşıyacak kuzeye doğru. Evet. Yani belki de işte neydi? Anamunumuzunu belki de Trabzon'da ekeceğiz gibi şeylerle bunu açıklıyorduk eskidenleri. Hı hı. Tabii bu sıcaklık artışının yanında yağışlarda azalma oluyor ki en önemli yine en çok azalma yine güneyde oluyor. Şaklığın en çok arttığı yerde en çok da yağış azalıyor. Yine güneyden kuzeye doğru yağıştaki azalma giderek azalacak. Karadeniz'de dağlar Deniz'e bakan tarafında e, bir küçük artış bekliyoruz. E, bu da tabii e, yine bizim en çok kurak olan, en çok sıkıntı çektiğimiz bu bölgelerde daha da sıkıntılı hale getiriyor. Biz genellikle Akdeniz iklimini hakim olan bir şey. Daha çok bizim Eki Akdeniz Kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Akdeniz iklimi yaşanır. Marmara'da bunun biraz daha farklı küçük bir değişik hali vardır ama Türkiye'nin büyük bir kısmı Akdeniz iklimiyle bilinir. Ee, bu Akdeniz iklimi olan yerlerde işte eskiden beri tekerlememiz vardır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı deriz. Şimdi evet. kışları da ılık ve kurak oluyor. Hı hı. Yani böyle hı hı. bir durum var. Ee, bu da tabii Akdeniz'in zaten kuraklı, yani normalde çok fazla yağış almayan bir bölgeydi. Ee, burada daha da kuraklaşacak. Şimdi bütün bunlar <gülüyor> olurken biz kuraklaşacak olan bölgelere, işte sıcaklığı çok artan ama suyu, yağmuru çok azalacak olan bölgelere çok su isteyen ekim ve dikim yapıyoruz yani. Bizim bunu, bunu ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Bu problemi yani görmemiz lazım. Yani bugün işte suyu oradan buradan taşıyoruz. Ve işte sanki oraya beş kat yağmur yağıyormuş gibi. Hı hı. Yani bir kat yağıyor ama biz oraya beş kat yağmur varmış gibi bir ekim dikim yapıyoruz bazı ürünleri. Ve bu suyun büyük bir kısmını yer altından büyük bir kısmını da havzalar arası taşıyarak temin etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu iklim değişikliği olduğu zaman sadece bir ili bir, bir bölgeye değil tüm Türkiye'yi etkileyecek. Başka yerden su taşımak mümkün olmayacak. Yani eğer bunu zorla taşırsanız, bu da tabii Türkiye'de iller arası, bölgeler arası su problemini çıkarıyor ortaya. Evet. Çıkaracak hı hı. ve orada da su olmayacak yani hani ne kadar taşıma kalkarsan kalk. Zaten e, o taşıma olabilirse... işlemi de başlı başına bir iklim değişikliğine Değişikliği. bir evet. <gülüyor> olumsuz evet. katkıda bulunan bir mesele. Yani yerinde evet. çözmekten bahsedilirken bu bir çare olmuyor. Evet, o da ayrıca bir sürü problem yaratıyor. Yerinde suyun kullanılması esas olan şey. Hı hı. Yani bu şimdi iklim değişirken tarımın da değişmesi lazım. Yani özetle iklim değişiyor. Evet. Bir tarımı böyle eski usul, günebilip kutularla yani sürdüremeyiz yani aslında sürdürebilir bir konumuz sürdürem sürdüremez. Ve penkar yağışları da azalıyor. Yeraltı suyu azalıyor çünkü yağış olmamışça yeraltı suyu beslenmiyor. Bir de Beslenmesin. Orasından az yağmur yağıyor, o az yağın yağışın yeraltı suyunu beslediğinden biz kat kat daha fazlasını kullandığımız zaman yeraltı suyu kendine gelemiyor tabii. Bu sefer 20-35, 20-30 metre yeraltı suyu çekiliyor aşağı doğru. O başladı oluşmaya Karabunar, Konya, Ağrı evet. e, Bu bloklar yavaş yavaş şehre doğru yürümeye başlayacak. Hmm. Nedir, ne yapıyoruz biz burada? Neden? Çünkü biz burada şekerpançarı ekiyoruz Son yıllarda yonca ekiyoruz. Şimdi yonca şeker pancarı... Çok su ya, isteyen bitkiler. ...şırı su tüketiyor ve katma derece çok düşük özellikle şekerin. Evet. Yani bu kadar, yani attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor bir şey. Hı hı. E şimdi biz bunu da bir de buraya fabrikalar kuruyoruz şeker üret şeker üretecek pancardan. Yatırımlar yapıyoruz. Yani bunlar uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli şeyler, Bundan planlar olması lazım. Şimdi bu şekilde ne kadar Türkiye devam edebilir? Zaten sürekli dışarıya bağımlı hale geliyoruz tarımda. Eğer tedbir almazsak, önlem almazsak tamamen yani bütün bu, bu şimdi yaptığımız yatırımlar elden çıkacak. Bu durumda tabii şeyi anlatmak gerekiyor. Suyu bir tarımda kullanırken üç çeşit su kullanıldığını, yeşil, mavi, kırığı diye bunu ayırmak gerektiğini anlatmaya çalıştık. Ve bizde genellikle mavi suya dayalı bir tarım var. O da sulama ve yer altı suyu. Yani yağmur yağmayan yerde sulama ve yer altı suyuyla bunu yapmaya çözmeye kalkıyoruz. Taşıma suyuyla tarımı döndürme olayı. Ee, bir de şimdi e, bizim yani Türkiye'nin hesaplanan bir su basansiyeli var. Bu da 112 evet. milyar metreküp. Biz şu anda bunun 44 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Diye hesaplanıyor. 2023'te Bizim e, mevcut suyu 112 milyarın 112 milyarında kullanabilir kullanmamız gerektiği hesaplanıyor. Evet. bugünkü ya. şartlara göre mi, evet. Miktar Hoca? Evet, yani bugün yani, yapıldığı şekliyle tarıma hı. devam edilirse, su, su tüketimi de evet, devam yani. edilirse mi? Evet, bugüne hı. göre üç kat daha yüksek su kullan. Hayır, bugün değil. Nüfus Nüfus artışını. Tamam. İhtiyaç artacak yani hı. üç kat olacak ihtiyaç. Şimdi biz 112 milyar metre küp varken bunun 44 dünü kullanırken biraz sıkıntıdayız. Stresteyiz. Evet. İşte şu gün şuraya yağdı yağmadı. Yok işte köprünün ayakları ortaya çıktı. İşte barajın gölün dibi görüldüğü gibi. Görüldü gibi. Res fotoğraflarla sürekli şey yapıyoruz kuraklık takip ediyoruz. Hı. Ara ara. Yani şimdi biraz stresteyiz. Şimdi bunun 3 katını yani tüm her damla yağmurun her damlasını kullanmamız gerekecek olan 2023'te olacak bu 2023'e de bir şey kalmadı şurada zaten ee, yani önümüzde çok da bir altı. fazla bir e, zamanda yok 2023 için. Siz orada aslında güzel birkaç örnek verdiniz. Yani güzel derken tabii aslında çok endişe verici ama şu anda Türkiye'nin mevcut bölgelerine, iklimine göre mevcut bir ürün deseni var, üretim evet. modeli var. Ama şimdi mesela siz dediniz ki bu yeraltı sularıyla tarımda sulama yapılıyor. Aslında yeraltı suları bir... Zor durumlarda kalındığında e, kullanılan e, evet. kullanılmalıdır. Aslında diğer e, tekniklerle yağmur suyunu biriktirerek geleneksel yöntemlerle aslında e, daha çok yapmak gerekir dediniz ve e, biz tabii e, yıllardır biliriz Türkiye'nin buğday ambarı <gülüyor> diye işte bu Konya Karaman evet. e, bölgesi ama şimdi e, buğday e, üretmek için e, Konya'da daha fazla suya ihtiyaç oluyor ama mesela Sivas'ta daha az suya ihtiyaç oluyor. Yani e, Türkiye'nin bundan sonra e, ürün desenini e, farklı bölgeler mi göreceğiz ürün deseninde? Yani bildiğimiz, bildik e, ürünlerin üretildiği yerler başka bölgelere, başka illere doğru mu kayacak veya kaymalı? Evet, kaymalı yani kaydırmalıyız. Biz evet. inat, etme, inat etmeden, yani illerde ısrar etmeden bir an önce bizim e, iklime uyum sağlayarak da bunu planlayıp programlayıp yapmamız gerekiyor. Yani şimdi buğday e, dediğiniz gibi Orta Anadolu havzası olan Konya'da e, kimisi kuru koşullarda kimisi de sulu olarak yapılıyor ki e, büyük bir kısmı şu anda sulu olarak yapılıyor. Bir de buraya taşıma su var e, başka havzalardan. Şimdi taşıma su bile 2019'u e, yani tamamlanacak proje bile hepsini sulamıyor bu hmm. Konya'nın. Hmm. Sadece yüzde otuzunu yani yüzde otuzuyla bile e, bunun devam etmesi mümkün değil çünkü genelinde sıkıntı var. Şimdi bu da e, sabah kalkma zamanı çiçekleme dönemi ilk bağı. İlk bağadaki yağışlar azalıyor Konya'da. Yani şimdi hmm. hani kuru buğday da, hmm. yani evet. kuru bile. E şimdi e, nasıl olacak bu iş? Yani ilk bağda yağış olmayacak, sabah kalkar çiçekleme zamandaki su ihtiyacını bitirin nereden bulacaksınız? Yani bunu daha fazla sulamaya ihtiyaç ihtiyacı olacak o zaman. Daha fazla su zaten yok. Yüzde otuz'un ancak sulayabiliyorsunuz. Yani bu e, sürdürülebilir değil. Dediğiniz gibi buğday belki de kuzeye doğru kayması lazım. Hı hı. Zaten son yıllarda Sinop civarında e, buğday üretimi artmaya başladık Aradeniz'de. İlginç. Yani bu zaten evet. kendi kendine bir şeyi var yani. Bir inşaatı var. E, ama yatırımların buraya olması problem. Yani buraya fabrika, un fabrikaların yapılması... Bunlar tabii milli servet, bunlar yani öbür gün atıl durumda kal duruma düşecekler. Evet. Ee, bütün bu alt yapı, bütün bu fabrikaların şeyini. O yüzden bu sıkıntılı bir durum yani bak şeye bakmak gerekiyor. Ee, nerede, hangi bitki örtüsü, bitki türü daha uygun olabilecekti. Tabii ki. Kuraklığa dayanıklı buğday türü geliştirilmesi gibi çalışmaya devam edecek. Onlar olacak. Ama onlar ama genetik bu... olarak e, oynanmış ha, e, şeyler o. olacak değil mi? O da ayrı bir sorun. O, o e, tabii. Şimdi, tabii <gülüyor> Oraya girmeyelim. O, oraya, he, <gülüyor> oraya girmeyelim. Ben onu kastediyorum. ediyorum ama şimdi evet. mesela kurak yerlerde yetişen buğday türleri var doğal olarak. Hı hı. Yani onların bulunup, keşfedilip, ortaya getirilip, deneylere gösterilmesi lazım. Vatandaşa. Hı hı. Yani kuraklığa dayanıklı doğal türler de var ama doldu da var bunlar. Tabi bu tohumları bunları kaybettik. Onlar da ayrı hikayeler. Evet. Yani ondan sonra Mısır da öyle. Yani Mısır'ı da biz hep Karadeniz Mısır'ı biliyoruz. Karadeniz'de çok giydik, kullandı. Ama Mısır daha çok e, Çukur var, Adana yine Konya'da. Konya'da ekilmeyen bitki yok yani. O Konya'da yine Adana'da evet. işte Şanlıurfa gibi şeyde yine kurak bölgelerde ekiliyor Mısır. Yani aynı şey. Orada da tabi zaten kurak daha da kuraklaşacak. Böylece işte şimdi e, Mısır ve teşvik veriliyor damla sulama olma şartıyla dinliyor. Yani öyle bir Çin'den sıkıntıda yani stresler. Ancak damla sulamayla ile sulayabiliyorlar. E, Mısır'da aynı problem yani o da belli bir şeyde değişikliğe uğraması gerekiyor. Evet. Şeker pancara en vahimi olan şeyler. Hı hı. Yani öyle yerlere ekiliyor ki sanki orada beş kat yağmur yağıyormuş gibi. Yani e, mesela 120 diyelim ki 120 metreküp yıl kullanan mesela Konya 100 metreküp su şey kullanıyor pancar için su. E, bunun 20 metrekübü sadece yağmurdan 100 metrekübü e, sulamadan geliyor. Taşıma suyla geliyor. Evet. Yeraltı evet. suyu. Yeraltı suyu. suyu. Yeraltı suyuyla. Da, evet. E, i̇kisi. Yani bu taşıma suyuyla tarım ne kadar dönecek? Bu taşıdığınız yerdeki sular da kuruyacak, oradaki de çiftçinin de buna ihtiyacı var o suyu. Orada onla kullanmak diyecekler. Yani su paylaşımı problemi ortaya çıkacak. Hı hı. Eğer zorla taşırsanız o suyu, o zaman orada başka bölgelerdeki çiftçiler de suyun taşındığı yere göç etcek. Evet. Beşine, beşine doğru gelecekler bunlar. Çünkü dünya ortalamasında pancarda baktığımız zaman ee, yer yani sulama suyunu sadece 25 metre 25 metreküpü sulamasından 85 metreküpünü yağmadan yapıyor dünya. Hmm. Bizim tam dünyanın tersine sürdürülemez diye sürdürülebilir olmayan bir yaklaşımız var ve şeker pancarının katma değeri de yani şeker çok da böyle pahalı yani Endüstriyel bir ürün değil artık yani çok ucuz dünyada her tarafında e, çok pahalı bir şey değil yani bu kadar e, suyu ki su daha pahalı şekerin yani şeker ağacının miktarın e, şekeri bir kilo şekerden çok daha pahalı. Evet. Yani biz şimdilik ne yapıyoruz? Yatırım, üretim mi yapıyoruz? Anlamış değiliz yani. Mesela bu ayçiçeğinde fazla bir problem gözükmüyor Trakya bölgesi. Ama yonca bakımından yani yem bitkisi biliyorsunuz yem, yem, yem. meselesi, et meselesi. Yem yoksa süt de yok, et de yok. E, zaten verenim. meraları da e, hocam zaten meraları da <gülüyor> şimdi dün geçti biliyorsunuz e, torba da e, mera kanunuyla ilgili bir 61. madde vardı torba yasanın içerisinde. O, o, o, o, o, o. Evet meraların işte bütün bu organize sanayi bölgelerine işte üretim alanlarına endüstriyel bölgelere e, açılmasıyla hem de ot parası karşılıksız yani bedava açılmasıyla ilgili bir madde vardı. Dün o madde geçti dolayısıyla yani artık mera kalmayacağı için yonca da herhalde. <gülüyor> Ekilmesi pek mümkün olmayacak bu durumda. Vallahi bilemiyorum işte yani Yonca'da, Konya'da Yonca hiç ekilemeyecek iklim bakımından. Yani iki taraftan da çalışıyoruz yani. Evet. Hem iklimi değiştiriyoruz hem de böyle. insan tabii bir virüs gibi biliyorsunuz. Dünya. Dünya insan kapmış yani. Biz nasıl ateş, virüs kapınca ateşimiz çıkıyor. Dünyanın da ateşi çıktı çünkü insan kapmış durumda. İnsan çok tehlikeli, virüsten de tehlikeli. Yani bu yonca problemi, et süt meselesi bu. Ee, bunu da baktığımız zaman işte hiç olmayacak yerlerde şu anda yonca ekiyoruz. İleride bunun ekemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor yani bazı şeyleri farkına varmamız gerekiyor. Peki oturarak... Mikdatt Bey, şöyle tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani sizin bütün bu bilimsel e, verilerin eşliğinde yazdığınız, çizdiğiniz e, raporlar, başka raporlar, e, tarımla ilgili, su ile ilgili öngörüler, bunlar e, çeşitli kerelerde yapıp bu konuda e, devletin e, şey e, aldığı tutum ne? Yani bu konuda bir planlama e, ve bir e, davranış değişikliği söz konusu mu? E, ve özel sök, sektörün ne? Vallahi, e, şimdi özel e, devletin devlette bir kere şey yok sürdürebilirdik yok demek. Şimdi biz bunu gidip bir Ankara'da almasak iki gün sonra o, o kişiyi orada bulamayız yani. O, onun yeni gelen kişi de bu işi anlayana kadar, öğrenene kadar o da gidiyor. O sıra zaten yani. iklim değişiyor. İklim değişiyor, 2023 oluyor o sırada. Ee, öyle gidiyor yani, bir sürdürülebilirlik şey, bir hafıza yok. Yani bir de devlette, bürokraside yani işi bilen kişiler gelmiyor işin başına. Onlar da işi işte öğrenmeye çalışıyor. Öğrenene kadar zaten ömrü yetmiyor fazla. Yani evet. Ankara'da bilmiyorum, şimdi mesela biz bu rapor yanından sonra gelen küçük bir tepki oldu bana. İşte size bir gün şeyi anlatmamız lazım. Tarım havza modeli ne olduğunu hmm. anlatmamız gerekiyor. Anlaşılan anlamamıştır diye. Evet. Bir öyle bir model bir varmış peki. Tarım ya yani 914 tane ilçeyi her bir ilçeyi yani bütün ilçeleri tarım havza olarak ilan etmişler. Allah Allah. İşte turizm ya bölgeleri de ilahi yani. hem turizm hem her sanayi hem tarım falan ee, biraz bütün karışık oluyor. Bu ilçeler yani bütün yani sanki ilçelerin sınırları yani bizim siyasiler şimdi bir yer ilçe ilan ediyor ya. Evet. Sanki onu ederken onun şeyine bakıyor sınırına. Yani burası, bak burası bir havza, tarım havzası. Bir tarım özelliği var gibi. Öyle bir homojen midir? Yani burası tarım, bir havza mı mıdır? Diye bakmıyor ki adam yani. Yani bu Şiir, tarım havza... Şiirlerinin yani, sınırlarıyla, <gülüyor> ö, ekolojik sınırlar aynı değil. Değil yani. Hiçbir alakası yok gülümle. Yani bu... Evet. Buraya işte ilçe yapmış adam adam buraya diyor ki ben buraya diyor tarım şey yapıyorum diyor, ne diyor az ila etsin. İşte buraya diyor ben şu bitkiyi diyor e, teşvik ediyorum. İyi de onun çöl kısmı var, dağı var, ovası var, vadisi var. Yani nasıl oluyor bu her tarafından aynı gibi bir hı -hı. teşvik veriliyor. Ama biz onu tabi anlamamışız. Neyse bakalım anlatsın Evet. Anlayacağız yani tabii ki öğrenmenin yaşı yok. Hı hı. Ee, yani bu şeyler çok böyle basitleştirilmiş yani masa başı çalışmalar. Yani mesela şu andaki mesela iki tane iki tür tarım hazırları var. Bir 30 tane var. Bir tane de 914 tane var yani bu Tarım Bakanlığı'nın. 30 tarım 34 tarım arazisi var da bir de 941 tane. Şimdi biz 30 34 tanesini yaptık. Çok 941 gibi küçük, küçük yapsak alttan çıkamazdık. Bu 34 tarım arzasının bile tarımsal üretim arzası aslında hı hı. Evet. mesela diyelim ki Orta Anadolu'ya baktık biz. Kocaman bir havza. Yani kuzey ile güney arasındaki boğalaşma yağış her şey farklı. Tabii. Ama bunları göre bunun her tarafa aynı. Göre aynı ya? gibi orada e, davranıyorlar. E, davranıyorlar. Evet. evet. Bir kere bunları belirlememiz lazım. <gülüyor> yani bugünkü halk, üç gün şartlarına göre de değil. Geleceğe göre belirlememiz lazım. Gelecekte hangi bölgeler benzer şartlarda olacak, hangi bölgelerde artık tarım yapılamayacak veya ya, ne olacak, yapılabilecek ya da olacak şimdiden görmek ve o tarıma, gelecekte öne çıkan tarım havzalarını su havzalarını şimdiden koruma almamız gerekiyor. Yoksa çok geç olacak. Yani baktık a burası çok güzel tarım burada yağışlar uygun, bu bölgede yağışlar arttı, sıcaklıklı ılıman tam işte buğday diştirebileceğiz ama derken baktığımız ki ova ...şehir olmuş. Binaat yani evet. ikmişiz. Şimdi bunu Uganda bile yaptı. Ben orada Uganda örneği Hı -hı. verdim. Uganda'yı millet beğenmez. Ama Uganda... ...iki, iki derece avuç sıcaklığı değiştiği zaman... E, ...tarım... ...mesela e, kahve üretim alanına nasıl ...belirlemiş. O belirledikleri bölgeleri konum altına almış. Şimdi Türkiye'de biz bunu yapmıyoruz. Bütün şehirlerimiz neredeyse... ...tarım alan, e, ovalara doğru gelişiyor. Tabii hı hı. o alüvyon alanlarda, ovalarda, deniz, dere yataklarında bu bölgeler genellikle depremsel tehlikesine açık oluyor şekiller evet. Yani bu şehirlerimizi dağlara, yamaçlara yapsak hem depremselden korunacağız hem de tarım alanını korumuş olacağız. Hı hı. Böyle bir bakış yok yani bu bakışı ben anlatmak istedim. Evet. Bir de su ayak izi e, kullanılmayan bir kavram Türkiye'de. Hı hı. Yani biz e, birey vatandaş olaraktan da yani hep tükettiğimiz suyu şey düşünürüz, çamaş musluklara kan su yıkadığımızı, yediğimiz, içtiğimiz ve israf edilen kadağda çok büyük su su israfı oluyor. İşte onu onu ve zaten yani ekilen dikilen bitkilerin su ayakzına bakmak gerekiyor. Yani bu bitkinin bir kilogram ağırlığı ne kadar suyla üretiliyor, bunun katma değeri nedir? <gülüyor> yani bu suyu boşuna hiç değeri olmayan veya dışarıda daha ucuz, başka bölgeler daha ucuz olan bir ürüne mi atıyoruz? Yani buğday mesela stratejik bir şey. Bunu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Ama şeker ve pamuk evet. zaten giderek şekerden uzaklaşıyor insanlar. Yani bu tekstil ürünleri dışarıdan alınabilecek şeyler. Yani bir tişört, biz satıyoruz Türk dünyaya, Avrupa'ya bir tişörtü 5 dolara. Ama 3 ton suyu bedava veriyoruz yanında. Yani Hı -hı. bu ne kadar sürdürülebiliriz? Evet, 1 kilogram pamuk için 11 ton su harcanıyor değil mi? Evet, müthiş bir, evet, müthiş bir e, tüketim aslında. Yani ama stratejik yok. mi bu ürün Türkiye için? Tabi bu evet. çok e, bakılmayan, çok hesaplanmayan bir şey. Yok yani bunu bankadaştan alıyor. Her taraf su Bangladeş'te Her taraf insanlar sürekli su içinde, kıyım çetiştiriyor. Oradan al onların su problemi yok. Tamam. Ama senin suyun yok. Yani giyecek ekmek bulamıyoruz. Pamuk yetiştiriyoruz ee, Aşırı miktarda e, kıda fiyatları artıyor vesaire Yani bu ne bileyim. Bunun da hep bir şey olması lazım. İthalat ve ki ürünlerdeki suya bakmamız gerekiyor sanal suya. Ne kadar hangi malı, mallar ne kadar su veriyoruz dışarıya, hangi mallar ne kadar su alıyoruz içeriye. Hı hı. Bunu baktığımız zaman su açığı veriyoruz orada da. Evet. Yani ticaret açığında sadece ticaret açığı yok, su açığı da. Var. Su açığı da veriyoruz. Evet. <gülüyor> bir yani yağmurumuz azalıyor, her şey azalırken <gülüyor> biz yağmurumuzu nasıl toplarız, damlası, her damlası nasıl kullanırız diye bir arayışta değiliz. Evet. Siz su su hasadı demişsin. Su hasadı evet. gibi bir yağmur terim var galiba raporda. Hı. Evet. Yağmur hasadı ya da su hasadı. Yani bizim bu eskiden geleneksel sanmışlar vesaireler bunlar artık geri dönmemiz gerekiyor. Suyu mutlaka damlasına kadar toplayabilmemiz lazım yağmuru. Yani yağmur akıp gidiyor. Zaten suya çok ihtiyacımız var. E, zaten e, su algılarını işte Ömerli'ye işte Menderes gibi haplaları su algılarını yerleşime açtık. E, burada yağan yağmur zaten az yağmaya başladı artık. Az yağsa da bu az yağmuru toplayamıyoruz. Hı. Böyle iki tek olan su kanalizasyona sona gidip denizden akıyor. Yani artık su, hem az yağıyor, çok suya ihtiyacımız var ama suyu toplayamıyoruz. Evet, e, sorunlarımız oluyor. maalesef hem tarımda hem de suyun ö, kullanımı meselesinde çokça. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün ekonomi ekolojide Profesör Doktor Mikdatt Kadıoğlu'nu ağırladık. Verdiğiniz bilgiler için tekrar çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Daha yeni başlamıştık. <gülüyor> evet hocam inşallah. Yakında. O zaman yeşil bülteni de evet. bizden sonra onu ona da yayı, yayılarak biz devam edelim. Evet, Olur, evet önümüzdeki programlarda yine bekleriz hocam sesinizi daha duymak de. isteriz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İyi günler. Sağ olun. Evet bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna, sonuna geldik. geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Ekonomi Ekoloji